Ağacın Gölgesinde Ali Ulvi Kurucu'nun Hatıraları Eser Ertuğrul Düzdağ Radyofonik Metin Yusuf Siya Özkan Yöneten Ömer Parlak Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nübit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Runyon, İsmail Yıldız, Ali Rıza Efendi, Aziz Güngör, Adnan Menderes, Ahmet Taşdemir, Atıf Bey, Erkan Bektaş. 27. Bölüm Atıf Benderlioğlu, Adnan Menderes'le ilgili bir hatırasını şöyle anlattı. Bir Kadir Gecesi İstanbul'daydık. Adnan Bey bizi park otele iftara davet etti. Gittik. Benim niyetim o akşam yarım kalan Kur'an ve delaili hayrat hatimlerimi tamamlamaktı. Fakat Adnan Bey bizi bir yere götürmek istediğini söyledi. Arabasına bindirdi, gidiyoruz. Nereye gittiğimizi söylemiyor. Derken Fatih Camii'ne geldik. Cami dolmuş, avlu dolmuş, cemaat dışarı taşmış. Teravih kılınmış, millet vaazı dinliyor. Merhum dedi ki... Falan oldu falan. Arkadaşlar, bu, gelmemiş, bu millet geçir? bu mübarek Bilmiyorum. ve mukaddes geceyi nerede ve ne şekilde Arkadaşlar, geçirir, başladım. görün diye sizi buraya getirdim. Bu manzara bu milletin ruhunun aynasıdır. Yağmurda, karda, kar da, tipi de yağsa bu gördüğünüz halk böyle mutlanıp kalmıştır. İmanı onu Allah'ın huzurunda perçinlemiştir. Bu millet budur. Hicranım nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kalabalığın içine girememek. Böyle uzaktan arabanın içinden seyretmek ne acı. düşünebiliyor musunuz? Bizler milletten korkmuşuz arkadaşlar. Onun kalbine giremiyormuşuz. Kafesteki kuş gibi çırpınıyoruz. Menderes bunları söyler. Biz de öyle hicran içinde bakarken halk farkına vardı. Menderes diye bir feryat koptu. Baktık ki camiyi boşalacak. Hemen şoföre yavaş yavaş çekirelim dedik. Çekildik. Herkes yerine döndü. Uzun zamandır Türkiye'ye gidememiştim. Amcam, anneannem, dayım, halalarım, teyzem hayattaydı. 16 senelik bir hasret birikmişti bir gece rüyamda tam 16 sene oldu Ne olur gidip görsem neden vize vermiyorsunuz ki Ne oldu neden böyle sıkıntılısın defalarca müracaat ettim Türkiye'ye gidebilmek için vize istiyorum vermiyorlar vermiyorlar Adnan Mender' görüşsene yahu İyi de Adnan Menderes'i ben nerede bulacağım? Villası var. Ben seni götüreyim. Yüksek bir tepe üzerinde tek katlı bir villaya gittik. Etrafı çepeçevre bahçeydi. Beni götüren adam bekçiye Adnan Bey var mı dedi. Bekçi var deyince bir vatandaş sizi ziyaret etmeye gelmiş versene dedi. Adam haber vermeye gitti. Bu sırada iki oğlan çocuğu villanın bahçesine çiçek dikmekle meşguldüler. Bekçi geldi, "Buyurun." dedi. Menderes bahçede bir masada oturuyordu. Kendisini selamlayıp ayakta durdum. Halime arz ettim. Evet, meseleniz nedir? Buyurun anlatın. Efendim 1939 yılı Eylül ayında FEDER'le birlikte Medine'yi i Münevvere'ye geldik. Ben Mısır'a El Eser'e tahsile gittim. Fedel Medine'de vefat ettim. O gün bugün memlekete gidemedim. Birçok yakınımız var. Ziyaret etmek istiyorum. Sefaretlerden birinden bir duhu vizesi istiyorum. Pekala bana bir kalem verin. Buyurun efendim. Şimdi ben bir pusula yazacağım. Bunu Lübnan sefirimize götürün, verin. İnşallah giriş vizesi verir size. Adnan Bey'in bu kadar latif, yumuşak, kibar bir insan olduğunu görünce cesaretlendim. Beyefendi, ben bazı şiirler yazdım. Zülfiyare dokundurma endişesiyle neşredemiyorum. Neşretmekte, bastırmakta bir mahsur var mıdır? Hiçbir şey olmaz, korkma. Bastır neşret. ...elini sıktım ayrıldım. Geri dönerken baktım... ...çocuklar hala çiçek dikiyor. <gülüyor> Oradan uzaklaştıktan sonra düşündüm. Şu zarfa açık baksan... ...ne yazdı ki acaba? Muhterem Üstad... Bu mektubu size getiren kardeşimizin pederleri Fahri Cihan Efendimiz'e mücavir olmak maksadıyla Medine-i Münevvere'ye gitmiş ve orada vefat etmiş. Bugün kendisi Türkiye'de bulunan yakınlarını ziyaret etmek istiyorum. Lütfen müracaatında kendisine Duhul vizesi verilmesini rica ederim. Sevgilerimle Adnan Menderes. Rüyamda açıp okuduğum mektubun muhtevası aynen böyleydi. Fahri Cihan Efendi'miz ifadesi aynen mevcuttu. Büyük bir sevinçle uyandım. Hacan'ımı anlattım. Bunda büyük hayır var inşallah dedim. Peki rüyanız çıktı mı? Aynı sabah kütüphaneye gidiyorum. Postacı önüme geçti. Şeh Ali sana mektup var, daha ütlü dedi. Şurayı imzalı ver. Entesan. Hemen sabaha mektup aldınız öyle mi? Mektup aldım ama Mustafa Rüyun Bey'den geliyordu. Hayırdır inşallah. Mektupta ne diyordu? Hariciye muhasebat müdürü Bedir Rakunt Bey'in halası hacca gelmiş. Medine-i de vefat etmiş. Pasaportu ilgili delildeymiş. Delilden pasaportunu ve bir de hangi günlerde hangi hastanede vefat ettiğini gösteren bir belgenin teminini talep ediyor. Bir de not yazmış diyor ki Bedri Bey hariciye erkanından çok sevilen bir kimsedir. Bir işiniz varsa kendisine çekinmeden yazınız. Bir oranda rüyanız çıkmış sayılır. Size bir kapı açılmış elhamdülillah. Ben de gereğini yaptım. İstenilenleri temin ederek Bedri Bey'e hitaben dikkatli bir mektup yazdım. Mustafa Runyun evrakı teslim ederken mektubumu da vermiş ve ricamı söylemiş. Kısa zaman sonra Bedri Bey'den Adnan Bey'in mektubuna benzer latif bir mektup geldi. Hemen pasaportumu aldım Beyrut'a gittim. Sefir beni bekliyordu. Ve kolayca vizenizi aldınız. Üstelik rüyada yolu çizildiği gibi Lübnan sefirinden aldınız. Evet, Lübnan sefirinden aldım. Üç aylık bir vize verdiler. Menderes enteresan bir insanmış. Celal Ökten Hoca rahmetli de Adnan Menderes Bey'i severdi. Adnan Bey Tevfik ileriye söylemiş Yazın tatil zamanı İstanbul'da bizim çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretecek din dersleri verecek bir hoca isterim Araştırmışlar Celal Hoca münasiptir demişler Celal Hoca anlatırdı Fatin Rüştü'nün arabası gelir beni evimden alır Fatin Rüştü'nün evine götürür... ...orada Adnan Bey'in çocuklarını okuturdu. Mustafa Runyon iyi yetişmiş... ...ve daha önceden birbirini tanıyan insanlardan... oluşan ...bir kadroyla birlikte hareket etmek gerektiğine inanırdı. Tecrübeleri bu kanaate getirmişti onu. Peki parti işlerini nasıl görüyordu? Parti konusunda diyordu ki... Vaktiyle Mustafa Sabri Efendi'nin iddiatçılarla itilafçıları karşılaştırırken söyledikleri hatırındadır. Biz Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni iddiatçılara muhalefet ederek ortaya çıktığı için... ...gerçekten samimi ve vatanını düşünen insanlar zannederek o partiye katılmıştık. Sonra baktık ki ruh ve mana olarak bunların da ötekilerden farkı yok. Bunlar da başka bir mevki ve menfaat şebekesi. Böyle diyordu Mustafa Sabri Efendi... İşte Demokrat Parti her ne kadar Halk Partisi'nin zulmüne, istibdadına muhalefet ederek ortaya atılmışsa da küçük bir kısmı hariç büyük bir bölümü hiçbir iş yapamamıştır. Netice böyle olduğuna göre ne yapmak lazım? Bir kanun teklifi vereceksiniz. Herkes doğru münasip diyor. Hadi imza edelim de başkanlığa verelim dediğinizde vakti değil reaksiyon olur gibi bahaneler çıkıyor önünüze. Bu aksi tesir korkusunun müddeti uzayıp gidiyor. Derken kader bize bir aksi tesir yapıyor. İlahi silliği yiyoruz. Partiden evvel insan yetiştirmek, ekip kurmak lazım. Özü sözü bir, aynı davayı paylaşan kara dostu kadrolara ihtiyaç varmış. Fertler tek tek mecliste eriyor. Fertlerin tek tek mecliste erdiği gerçek galiba. Nice güzel insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi ama hep eridiler, yok oldular. Varlıklarını bile muhafaza edemediler. Mustafa Runyum 1977 seçimlerinde yine bir çilenin içine düşmekten kendini koruyamadı mesela. Nasıl oldu? Ve neden çile diyorsunuz? O zaman Türkiye'deydim. Selamet Partisi Konya'dan senatör adayı olarak Ahmet Remzi Bey'i aday gösteriyormuş. Bunun üzerine Adalet Partisi de ona rakip olmak üzere Mustafa Runyon'un üzerine adeta çullanmış, musallat olmuş. İstanbul'da Mehmet Üretmen Bey'in yazlığında yapılan büyük bir davette Süleyman Demirel Mustafa Runyon'a teklifte bulunmuş. Demirel her zamanki siyaset dilini kullanarak gerekenleri söylemiş. Sonuç ne olmuş? İş öyle bir noktaya gelmiş ki bu işten kaçmak neredeyse vatana ihanetle denk tutulmuş. Yine de bir hizmet imkanı çıkamaz mı? Sizin görüşünüz ne? Doktor Ali Kemal Beyler selametle Adalet Partisi kapışırken aradan Halk Partisi'nin işi götüreceğini düşünüyorlar. Bu işe hiç razı değiller. Peki Mustafa Bey ne yaptı? Konya'dan Mustafa Bey'e telefon ettim. O zaman Şişli'de oturuyordu. Dedim ki. Alo, buyurun. Mustafa Unyum Bey ile görüşmek istiyorum. E, buyurun ben. Ben Ali Uğur Kurucu. Nasılsın? Aa oh, teşekkür ederim kardeş. Siz de iyisinizdir inşallah Sizin de seçimlere iştirak edeceğinizi işittim Konya fitneler içinde kaynıyor Hani Kayseri cezaevinde bana siyasetten şikayet ediyordun Şimdi ne oldu ki tekrar siyasete karar verdin Siyasetten şikayet eden sen değil miydin Bizim gibi insanlara parlamentoda yer yok diyen sen değil miydin Hayrola Ali Ulvi Bey sana bir şeyler olmuş Bana mı yoksa size mi bir şeyler olmuş bilemiyorum Bakın efendim sonra hatırlatmadı demeyin Allah için söylüyorum, senin adaylığın büyük fitne uyandıracak. Hemen adaylıktan çekilmen gerekiyor. Hem kendini, hem beni, hem de davayı kurtarmış olacaksın bu fitneden. Konyalılar bana geliyor, senin sözün geçer diyorlar. Lütfen. Canım kardeşim, ben seni bugüne kadar hiçbir yerde kırmadım. Bunda da kırmazdım. Fakat orta yerde ben yokum, dava var. Bu işe ben talip değil, bu. Talep edilin. Ben istemiyorum. Millet istiyor. Din borcudur. Bu vazifeyi yüklenmemek kahpelik olur diyorlar. Kusura bakma ama istemeyerek mecburum. Bak ben Allah için ikaz ediyorum. Bu işten vazgeç. Karar elbette senin. Ama sonunu ben hiç iyi görmüyorum. Sen bilirsin. Allah hayırlısını versin diyelim. O kaydan çıktı. Mustafa Runyon bir şekilde ikna edilmişti. Bu iş biraz da Irak'a davet edilen Hazreti Hüseyin'in meselesine benziyordu. Nasıl yani? Bilirsiniz Iraklılar Hazreti Hüseyin'e bin bir ricada bulunup ondan söz almışlardı. Hazreti Hüseyin beni on bin atlı bekliyor diye küfeye doğru yola çıkmıştı. Abdullah İbn Abbas'a atının dizginini tutarak kilometrelerce birlikte yürümüş... ...gitmemesi için ona yalvarmıştı. Şöyle diyordu. 27. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Production.